Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in Ailemizi konuşmaya devam ediyoruz. Aslında halimizi konuşuyoruz. Çünkü aileyi korumak Allah-u Teala'nın emirlerinden birisi. ibadetlerden bir ibadet yapıyoruz aslında. Aileyi korumak Allah-u Teala'nın emri ama Bazen insan kendi kurduğu ve sorumlu olduğu ailesini kendi kendine yıkma pozisyonuna düşebiliyor. Belki de bugün içinde bulunduğumuz toplumda, belki de bu asırda birazdan onu da konuşuruz. En fazla insanın ailesine kendisi zarar veriyor. Bazen annesi zarar verebiliyor. Bir takım kıskançlıklar. neler zarar verebiliyor diyelim. Tek anneye yıkılmasın olay. İki yani, tane anne var ortada. Evet. Böyle. Evlendin ee, mi? İki anne iki baba. Zaten hocam örneği birazdan da oraya getireceğim inşallah. Ya bir kaynana e, gelin, damat kaynata kavramları sanki bir negatiflik ifade ediyor artık. E, bunun çözümleriyle alakalı kaynananın veya annenin gelininden oğlunu kıskanması bazen eş hanım e, kızını kocasından kıskanabiliyor bu tip sorulara çok rastlıyoruz. E, bu sorun hocam mesela geçmişinde sorun muydu bizim toplumumuzda mı başladı insanlık sorunu mu evet kıskançlık belki ilk insandan beri var ama bu kadar ailenin kendi içerisinde oğlunu kızını damadını kıskanması yeni mi? Mesela en çok size gelen sorulardan da biliyoruz. Annemle eşim arasında kalıyorum. Diyor. Nasıl bir siyaset izlemem lazım? Nasıl burayı toparlayabilirim? Ne diyebiliriz hocam? Bismillahirrahmanirrahim. İki insan bir arada. İki dağ bir araya gelse bir dozerle, kazmayla, kürekle bunları benzeştirebiliriz birbirine. Yani o dağı da kazarız, bunun üstüne toprak doldururuz. Ama iki insanı bir araya getiriyoruz. İki farklı dağı bir araya getirmekten çok daha zor iki insanı bir araya getirmek. Çünkü insan mükemmel ve mukerrem bir varlık. Allahu Teala insanı pek mükemmel yaratmış. Uçsuz bucaksız düşünüyor. Uçsuz bucaksız tamahları var, arzuları var. Uçsuz bucaksız kabiliyetleri var insanın. Öbür insanın da o şekilde. Dolayısıyla kadın ve erkek eşler olarak bir araya geldiklerinde yüzde yüz uyum iddiası insanlığa aykırı bir iddiadır. Yüzde yüz idare, yüzde yüz sabır olur. %100 aynılık olmaz. Kayınanalar ve kaynatalar da devreye girdiğinde iki anne, iki baba ve karı koca olduklarında altı kişi oluyorlar. Bu formül 6 ile çarpılmış gibi oluyor o zaman. Dolayısıyla iki annenin, iki babanın ve karı kocanın altı kişinin çocukları yok henüz diyelim, süreçte idare edilmeleri, altı kıtanın idare edilmesi gibi bir şey. Mücahitlik bu. İdarecilik bu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a birisi geliyor, karısını şikayet ediyor. İşte böyle böyle yani cezalandıracak da Ömer'i arkasını almaya çalışıyor. Derken kadın anlamış Ömer'e gitti o. Kadın da gelmiş. Kadın da anlatmış. Böyle böyle. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın tarihe ve Sosyolojiye yazılacak müthiş bir nasihati var. Diyor ki, siz ne zannediyordunuz diyor. Ev dediğin, aile dediğin idare ile yürür, irade ile yürümez diyor. Hangi ev sadece sevgili diyor. Hatta kadına diyor ki o arada, sen kocanı seviyor musun diyor, sevmiyorum diyor. Sevgi bırakmadı bende gibi bir cümle söylüyor. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh diyor ki, bu işler diyor, kimin evinde yüzde yüz sevgiyle yürüyor diyor. O ilk günlerdeki nişanlık dönemindeki sevgiyi kim sonuna kadar götürür diye biz onu yorumluyoruz. Bu işler iradeyle değil idareyle yürür diyor. İdare etmesini bilenler, bu ne demek sabretmesini biliyor, ne demek formül üretiyor, ne demek... Ee, sosyal yapıya dikkat ediyor, ne demek karşısındakinin zevklerine dikkat ediyor. Mesela evlenenler, erkek veya kadın için eşlerinin renk zevkini öğrenmelidirler. Ama onun ağzından değil, kendi tecrübesiyle. O renklere aykırı bir tercih yapmamaya çalışmalıdır. Yemek zevklerini hatta parfüm zevklerini öğrenmelidirler. İdarenin en ince, en gereksiz gibi duran yönleri ama şeytan bir yakaladı mı farklı tonlarda bir renk sevgimiz var bizim. Farklı parfümü kullanıyoruz bunu iblis yakaladı mı buradan aile faciasını üretir o. Bize göre yani gereksiz hiç bundan bir sorun çıkmaz zannediyoruz. Biz aile sorunları geldiğinde çatlaması ve yıkılması gereken bir aile olarak görüyoruz onu. Hakikaten bitmiş ama inceliyorsun, inceliyorsun, inceliyorsun gülünç denecek kadar hiç... Üzerinde tartışma bile yapılmayacak bir meseleyle başlamış. Yani küçücük bir fasulyeyi bir yere atıyorsun, küçücük bir çekirdeği bir yere atıyorsun, koca bir ağaç oluyor. Onun gibi şeytan büyütüyor, suluyor onu. Bu sebeple önce şunu kabul etmemiz lazım. Bir dağla öbür dağ bir araya gelip dozerle onları eşitleyebiliriz. Aynı ağaçları dikeriz vesaire. Yani Dağları taşır insanoğlu da bir insanın zevklerini, iradesini öbür insanla yüzde yüz eşit hale getirmek mümkün değil. Ne yaptı ashabı ı kiram? Allah onlardan razı olsun. Birinci örnek, Allah ve cennet umudu arasında eşlerinin hiçbir sorununu görmediler. O kadar kilitlenmiş ki cennetteki hayata, Allah'ın rızasına, peygamberin sevgisine, evde ne oluyor bitiyor, hiç bununla uğraşmaya vakti olmamış. Anadolu insanı bundan 200 sene önce boşanmıyordu. Niye? Bir başka örnek olsun. Çünkü Anadolu insanı akşamı zor ediyordu yorgunluktan. Bir yağmurun yağmayacağı bir kiremitli bir evin çatısına girince zaten mutluluk onun iyiydi yani kurtulduk. Akrep yok, böcek yok. Burada yaşayacağız yani fakirlik ve dar bir dünyada yaşama, şehir görmemiş olma, tabiatın içinde yaşama, eşiyle sorun yaşamaya fırsat vermiyordu. Şimdi ben büyük yaşlılarımı, amcalarımı, dayılarımın büyük taraflarını incelediğimde şimdi mesela büyük amcalarım var. İşte biri 101 yaşında öldü mesela. Ondan fazla çocuğu olan bir aileydiler. Yengemi şimdi hayal ediyorum Faruk Hocam. Amcam... Doğru, tam bir Karadeniz ağası bir adamdı Allah rahmet etsin. Ama yengemin 15 tane de ineği ve öküzü vesairesi vardı ahırda. Akşama kadar onlarla uğraşıyordu. Akşam kocasının sert olup olmadığını düşünmeye fırsat yok yani. 10 tane inekle akşamlamış bir kadın. Akşam erkek ona ne yaparsa sert kabul edebilir ki onu. Ada kadıncağız bir de lahana pişirecektir. Akşam dolayısıyla. Yani beraber lahana yiyecekler, yatacaklar. Hayat bu. Ama şimdi akşama kadar e, mutluluk palavralarıyla, yalanlarıyla dolu dizi filmler vesaire izleyen, ya akşama kadar kaşınan bir eş. Akşama kadar da sokakta başka türlü, iş yerinde başka türlü karşı taraftan kaşınan bir erkek. Akşam bir araya geldiklerinde biraz da birbirlerine vurmaları lazım gibi çok tabii duruyor bu manzara. Yani asab ı kiram gibi dinin, Allah ve peygamber ve cennet sevgisinin umudunun bir çatı altında tuttuğu insanlarda boşanma oranı binde birdi diyelim. Anadolu'da vesairede insanların e, yani ayakta akşama kadar durduklarına şükrettikleri zor ve çetin bir hayatta akşam niye kavga etsinler? Afrika'da niye boşanma olsun? E, boşandığın an aç kalacaksın. Adam zaten evlenmek için bir daha zorluk yaşamayacak ki. Boşadım seni dedikten bir saat sonra başka bir kadın alacak. Üç çocuğu da ondan olacak. Bu sefer yani minnet etmeyi, kahır çekmeyi makul hale getiren bir ortam var. Bu şu anlamada gelebilir. Yani kaynatalık sorunu temelinde var insanlığı. Kaynatalık sorunu temelinde var. Gelin şımarıklığı, damat kuralsızlığı temelinde var. Ta Adem babamızın ilk çocuklarına kadar inebiliriz burada. Ama Allahu Teala böyle yarattı bizi. Bu yaratılışta bir arıza yok, bir yanlışlık yok. Yanlışlık nerede? Allahu Teala bir el freni diyeceğimiz, bu sistemi dizayn edecek bir mantık da verdi. İnsanoğlu bu mantıktan sıyrıldı gitti. Yani el freni kullanmayı bilmiyor insanoğlu. Ne arzu ediyorsa öyle oluyor kaç kere sohbetlerimize bunu konuştuk. Şimdi bizim yaşlılarımız bana bir su getir derlerdi çocuklarla. Bilmiyorum sizin Sivas'ta daha farklı mıydı? Yani benzeri şeyler. Şunu duyuyor muydu sizin babanız veya çocuklar? Yavrum lütfen bana bir su getirir misiniz? Hayır. <gülüyor> Şimdi bu bir sertlikti. Ama biz babalarımızın önünde hep böyle durduk. O da babasının önünde böyle durdu. Yani ben dedemi ziyarete gittiğimizi hatırlıyorum. Ben 5 yaşlarındayken filan. Yani İstanbul'dan Trabzon'a, Trabzon'dan da OF'a giderdik. Of'tan köye çıkacağız. Babamı heyecan sarardı babasının önüne çıkacak diye. Doğru dürüst konuştuğunu hatırlamıyorum babasıyla. Yani evli, barklı çocukları var. Hala o baba otoritesi devam ediyor. Ama şimdi ne oldu? Bu bir el freniyle aslında çocuğa karşı. Çocuğu başıboş bırakmıyordu. Evlensen de baba benim. Sen evlatsın diyordu. Şimdi ise çocuktan kazara bir şey istemek için adeta dilekçe yazacaksın. Yavrum lütfen rica etsem. Mutfağa gidip e, o bardağı getirir misin? Ben şimdi e, mutfağa kadar gitmeyeyim ayağım ağrıyor falan. Yani bir miktar e, böyle yalvararak rica Ben de seni bakkala götüreceğim söz yani sempatik ödüller vaat ederek diyelim. Bu da yanlış ama. Yani hocam hep sizin sohbetlerinizde, geçmişte de edindiğimiz bilgi, vasat ümmet olmak, ümmet vasat insan he. olmak. Yani o çok böyle emrivaki çocuğu tehdit ederek yetiştirmek de... İnsani değil. İnsani Dil. değil. Anne de çocuğu çok merkeze alarak kendi otoritelerini hissettirmeden yetiştirmeleri de başka bir... Vahamet. Bir uç, başka evet. bir uç. Yani ifrat, tevhid. Şuraya geleceğim. Bu çocuğu 20 yaşına geldiğinde aile düzeni kurarken, iş düzeni kurarken nasıl emredecek bu baba? Mesela hiç unutmuyorum. Bir sene kadar oluyor bir aile çocuk, çocuklarıyla beraber ziyarete geldi Ziyaret yani. Hatta kadın dedi ki hep derslerde alim görmekten söz ediyorsunuz. Çocukları ben getirdim işte size dedi. 4 yaşında 6 yaşında ve 12 yaşında 3 çocukla geldi. Üçü de erkek. Şimdi çocuklara ben her adetim üzerine oyuncak verdim. Annesine bir şeyler fısıldıyor ortanca çocuk. Öbürleri oyuncak oynamaya başladılar. Anladım bir çocuk oyuncağı beğenmedi. Poşeti açmadan oyuncağın poşetini açmadan bir şeyler söylüyor. Annesi de İşaretler verdi olmadı, eliyle dürttü onu olmadı. O da belli ki Hoca Efendi'nin önünde ayıp demeye getiriyor. Ee, neyse bu bir on dakika sürdü ama. Çocuk rahat durmuyor. Anladın mı sohbeti bölecek? Yavrum bana söyle ne oldu dedim. Ben ona söylüyorum. Sen oyuncağını verdin dedi. Ben ona söylüyorum dedi. Hocam bu bir kayıp. Bu çocuğun yirmi yaşına geldiğini düşünmek bile istemiyorum ben. Yani gelmesin diye değil. Geldiği günü düşünmek bile istemiyorum. Dedim ben dedim burada olduğum için annen seni dinlemiyor Yok bazen böyle yapıyor dedi. Bazense problem yok. Yani hocam bu Allah'ım 6 yaşında bir çocuk böyle nasıl söyler? Ben 60 yaşına geldim filan yere gideceğim babama derken düşünüyorum nasıl üzmeden derim diye. Bana karışacağı yok. 90 yaşına yanaşmış adam bana ne diyecek? Gitme demeyecek ama bir otorite var. Yani ahirette karşıma çıkar diye korkuyorum. Ya 6 yaşında çocuk ara sıra böyle yapıyor zaten dedi. Annesi ne oldu dedim. Bunun rengini değiştirmeni istiyor dedi. Böyle değişik bir hareketli arabaydı. Yavrum bana söylesen değiştirirdim dedim. Ama hakkını böyle annene hakaret ederek kullandığın için değiştirmeyeceğim oyuncağı dedim. Ben de almam dedi. Bıraktı oyuncağı. Giderken aldı ama. Gider, orada bıraktı oyuncağı. Abileri oynadı çünkü oyuncak Abisi oynadı o bıraktı. Bu hocam annelerimiz kendi annelerinden gördükleri sertliği dengelemeleri gerekirken çok aşırı hale getirdi. Bu neye benziyor? Yani bir kilo una. 250 gram su katıp hamur yapacaktık. Çok sert yoğurulmuyor. 5 litre su kattık. Ne hamur oldu ne bir şey oldu. Cıvıttı yani bu. Orada bir denge var hocam. Yani çocuğun özgüven sahibi olmasıyla fütursuzluk e, bulunduğu yerin farkına varamamak... E, Birbirinden farklı şeyler. Şüphesiz. Çocuklarımızın özgüden sahibi olmasını, Gerekli. cesur olmasını. Peygamberin önünde tabii. konuşmuş çocuklar tabii. sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat fütursuzluk nerede nasıl davranacağını da öğrenmelik çocuk. Ama o orada öğretilemez evet. hocam. Tabii ki. Misafirliğe gittiğin hocanın ki. önünde eğitim tabii veremezsin. Ki. Tabii ki. Yani ben yetiştiriliş itibariyle söylüyorum. Çocuğun yoksa bazı şeyleri e, peygamberin Huzurunda Sanallah. söyleyen çocuklar nasıl ki vardı herkesin huzurunda edeplice kimseyi incitmeden annesini ya da orada bulunanları incitmeden, hor davranmadan gönlünden geçeni kibarca nezaket içerisinde söyleyebilmeli bir i̇stisna çocuk. İstisnai bir çocuk olabilir, hiperaktiftir, arızalıdır, çocuk yani psikiyatrik vakadır. Bu ayrı, istisna olur ama... Altı yaşında bir çocuğun hocam bunu düşünmesi çok normal. Altı yaş çok küçük bir yaş değil bu tip şeyleri Tabii. düşünme. Yani Tabii. bir yaşındaki çocuk anlamaz, iki yaşındaki çocuk anlamaz. Yani idrarını insanların önünde kaçırmasının yanlış olduğunu anladığı andan itibaren nerede konuş, ne konuşulacağını da anlamalı çocuk. Tabii. Ama eve gelen misafirde, gittiğin misafirlikte bu denge sağlanabilir konumuzu çok dağıttık ama benim kanaatim hocam bu tür çocuklar dede ve nene şımartması çocukları yani anneler bir şeyler vermek istiyor dede annenin veya nene anneanne ya da biz nene diyoruz yani Karadeniz'de iki tarafınkine de nene ve dede denir burada büyük baba anneanne İstanbul biraz daha farklı kullanıyor alaküller o büyükler annenin sevgisini aşmak için yani ben de sevileyim diye şuur altında bir hissiyatı oluyor ee, çocuğun hak ettiğinden fazlasını veriyor. Başının üstüne koyuyor. İşte beraber yatıyor. Beraber azarlamayın çocuğu. İşte yaptığı iş çocuğun azarlanmasını gerektiriyor gibi mesela. çocukta bir dengesizlik nedeni oluyor. Ee, anneler babalar da o dengeyi bir daha kurmakta zorlanıyorlar. Çünkü çocuğun gücü var. Yani bir üst makama temiz davası açabileceğini düşünüyor. Ala Salih Hocam demek istediğimiz şu yani Rabbim bir düzen kurmuş bu düzende iki insan bir arada birbirlerinin iradelerini sıfırlayarak duramazlar hapishanede durabilirler okulda öğretmenin önünde durabilirler hastanede aynı koğuşta aynı yerde yatabilirsin aynı doktorum ama ikisinin de konuşma hakkı olan bir yerde bir üst güç Allah'ın rızasıydı bir üst sıkıntı fakirlik bir üst sıkıntı, siyasi otorite, böyle bir şey olmadıkça değil 3000 bin insanı, 3 insanı bile bir arada sorunsuz bir şekilde tutmak mümkün değil. İnsanın fren mekanizması var. Nedir o? Allah korkusu, ahiret düşüncesi, insanlığa saygı, onun da insan olduğunu, onu da Allah'ın yarattığını, koca olarak kocalık hakları bulunduğunu, kadın olarak Allah'ın koruması altında olduğunu, Düşündüğün zaman haklarından ferahat ediyorsun. Ömer bin Hattab, radıyallahu anh, sinirlendiriyorlar da bir gün ne diyor? Ahiret hesabı olmasa Ömer'i görürdünüz siz diyor. Demek ki yani siz yapacağımı biliyorum ama ahiret var. Bu adam kadınına zulmedebilir mi? Yani toplumda devlet başkanı iken elinin tersiyle toplumu bir kenara itecek gücü var. Ama ahiret var yoksa Ömer'i tanırdınız siz diyor. Anlardınız Ömer'i diyor. E bu adamın evinde de bu adalet ruhu var demek ki. Şimdi mesela biz e, böyle karı koca veya anne baba çocuk mahkemelerine yani dava olup da gelip hocam bizi ıslah et. dediklerinde en son duymak istediğim şeyi ne yazık ki her seferinde duyuyorum. Kardeşim Allah rızası için bu işi konuşacağız tamam mı? E, tamam iki taraf da tamam diyor. Biri konuşmaya başlayınca ayet hadisi işte ben şunu yap. O iş onu karıştırma sen bir ben ne hakla bunu konuşuyorsun? Yani ne hakla sen ayetten hadisten Allah hakkından bahsediyorsun? Demek ki sıkıştığımız yerde bizim fren mekanizmamızı kendi elimizde atıyoruz. Dolayısıyla kadın veya erkek kaynana kaynata damat gelin hangisi olursa olsun Sorunsuz bir dünyanın hayalini yapmak akıllılık değil ama sorunların çözümü de bizim iradelerimizi, nefislerimizi dizginlememizde duruyor. Hiçbir güç mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde son 20 senedir onun da son 10 senesinde aile ile ilgili çıkan kanunlar ekonomi ile çıkan kanunlarla yarışıyordur herhalde sayı olarak. Yani bir biz çocukluktan beri duyarız orman kanunu çok ciddidir diye. Hakikaten de öyle ormanlar canlı kaldı Türkiye'de. Şimdi aile kanunu daha ciddi. Ormanı yaktığında tahkikat yapıyorlar. Sen mi yaktın? Yapmadın mı diye. Aile ile ilgili işte, hiçbir tahkikat falan yok. Erkeği postalıyorlar şehirden. Yani buna rağmen nefisler kontrol altına alınmadığı için tam aksine nefisler e, sosyal yapı itibariyle eee cizi filmlerinden vesaire sen azdırıldığı için hiçbir sonuç elde edilmiyor. Dolayısıyla mesele kaynanaların gelinlerini kıskanmalarında değil. Mesele 80 yaşında kadının 8 yaşında çocuk hırsıyla hala yaşıyor olmasında. Yani 80 yaşında kaynanası. Bir gün benim çok samimi arkadaşlarımdan biri geldi dedi ki hocam dedi annem biz annesiyle çok Allah razı olsun çorbasını içerdik. Annem dedi bir tür emredecek bana yakında boşanmamın. Bir müdahale etsen iyi olur dedi. Hemen telefon ettim. Epeydir çorba içmedik sen niye çorba yapmıyorsun dedim. Akşam gel dedi. Kadın tuzağa düştü gittim akşam. Selamünaleyküm aleyküm, aleyküm selam. Ee, niye bunları sen hazırladın? Ben gelininden yemek yemek isterdim dedim. Boş ver ona dedi. Ya boş ver olur mu dedim. Bu yaşta sen ne... 75'in üstündeydi kadın o zaman. Sen bu yaşta dedim yemek yapıyorsun, ben onun için gelmiyorum, üzülüyorum dedim. Gençler yapsa, onların yemeği yenmez dedi. Niye yenir, niye yenmez? Açıldı kadın. Dedim ki, bana tek bir şey söyle, bunu yapıyor, ben çağıracağım şimdi gelinini, ona nasihat edeceğim dedi. Bir kabahati yok dedi. E niye kızıyorsun kadına dedi. Ya ona kızmıyorum dedi. E kim'e kızıyorsun dedim. Oğlunun bu kaba. Yoğuk dedi. Benim oğlum Melek dedi. E sen delirdin mi dedim. Evet dedi. Ben dedi 26 yaşında evlenene kadar oğlum, onu bebeğim gibi dedi. Baktım, benden aldı onu. Akşam beraber bir odaya giriyorlar dedi. <gülüyor> baktım kadın haklı. Aşırı seviyor çocuğu. 26 yaşında çocuk, bebek gibi sefilir mi? Yani. Kocası da öldüğü için kadının. Çocuğunda hayatını bütünleştirmiş. E dedim, nene dedim, ben uyuyana kadar evine gitme desen, çocuk şerefle senin yanında bekler, gelininde bekler. Müslüman takva bir insan, gelininde ol. Böyle yapmasan da ahirete hesap götürmesen olmaz mı dedim. Ben hocamıyım, o kadar aklım çalışmıyor dedi. Fakat çok kısa zaman sonra da öldü kadıncağız. Allah'tan gelini falan hakkını helal ettiler yani bir sıkıntı olmadı. Fakat işte bu kontrol edilmemiş nefislerin ürettiği bir hastalık.